Bir bayan eşinden izinsiz sohbetlere gidebilir mi demişler? Eşi, eşinden izin alsın gitsin. İlla izin alması şart değil de. Şimdi nasıl sohbetlere gidiyor? Yani hangi sohbetlere gidiyor? Gittiği sohbet kimdir? Kim konuşuyor? Ne anlatıyor? Yani bir yere gidiyorsa kadın eşiyle paylaşması lazım. Evet hocam. Yani eşiyle paylaşmaması doğru değildir. Yani ben filan yere gidiyorum. Bu insanlar şunlardır, işte şunu anlatıyorlar diye söylemesinde fayda var. Peki hocam. Sonra söylemez de eşi haberdar olursa belki sıkıntılara sebep olur. Yani, yani. böyle birbirleriyle evet. koordineli bir şekilde evet. yürütmeleri daha mantıklı.